Çocuk geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar. Burç Efendi'den İstanbul'dan e, çocuk deyip geçmeyinden sesimizin ulaştığı her noktaya çocuklarla yan yana bulunan bütün anne babalara selamlarımızla öğretmenlere selamlarımızla Çocuklarla içli dışlı olan tüm bireylere selamlarımızla e, merhabalarımızla programımıza başlıyoruz. Efendim bugün yine çocuklarımızı konuşacağız, çocukları konuşacağız, çocukların dünyasını konuşacağız. Yetişkinlik ruhu ile acaba neden çocuklara ulaşamadığımızı bir kez daha gözler önüne sermeye çalışacağız. Gönderdiğiniz e-mailler, smsler. E, i̇nanın büyük bir bende heyecan uyandırıyor e, takdirleriniz teşekkürleriniz ve sizdeki değişiklikler çocuklarınıza bakışınızdaki değişiklikleri ifade eden dolu dolu e-mailler bu programların bu programın yeniden yapılabilmesi için bende ciddi bir enerji e, sinerji oluşmasına sebep oluyor ve gönderdiğiniz e-mailler SMS'ler e, programımıza yön veriyor. Eğer program esnasında aklınıza takılan sorularınız olursa e, lütfen e, gönderebilirsiniz. Eğer e, internet yakınlarındaysanız, internetiniz var ise e-mail e adresini vereyim. Oraya gönderebilirsiniz sorularınızı. Efendim sorularınız için e-mail e adresimiz çocuk deyip geçmeyin. E-tarfi burcfm.com.tr yahut da agunes.com. Etburcem.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Buraya gönderdiğiniz mesajların hepsini tek tek okumaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar bir kısmını şu anda canlı yayında e, cevaplandırmaya çalışıyorum. E, okuyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Ama bir kısmını da e-mail aracılığıyla cevaplandırmaya çalışıyorum. Şunu yapmaya gayret sarf ediyorum ki cevaplanmamış hiçbir soru kalmasın diye. Ama tabii bu hemen anında olmuyor. Ee, yığılmış olan, birikmiş olan mesajlara tek tek tek cevap vermek tabii ki vakit alıyor. Ama e, gönderdiğiniz hiçbir soru e, eğer ki uzun süre geçmişse tekrardan gönderebilirsiniz. Ama mümkün olduğu kadar cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Efendim bugünkü konumuzu yaz ayları başladığında sıcaklar başladığında işte Mart Nisan Mayıs ayları başladığında çocukların bir baş belası olan konudan bahsetmeye çalışacağım. Yetişkinler için evet zaman zaman övünme vesilesi olan ama çocuklar için çocuk ruhu için tam bir baş belası olan konudan bahsedeceğim. O konuda çocukların kendini bir koşu atı gibi yarış atı gibi hissederek önlerine çıkartılmış olan sorulara cevap verebilmek için yahut da yetişkinlerin yetişkin ruhuyla hazırlanmış olan sınavlara cevap verebilmek için kendilerini soktukları stres, sıkıntı ve bunalım neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan bahsetmeye çalışacağım. Evet yaz ayları geldiğinde Evet, karnelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı. İşte ortaokul, ilköğretim okulları bitirme arkasından üniversite sınavlarının yavaş yavaş başladığı bir günleri daha yaşıyoruz şu anda. Belki bizler mutfakta, belki bizler şu anda evimizin içerisinde değişik mekanlarda kendi halimizle, kendi işimizle, gücümüzle meşgulken Büyük bir çoğunlukla çocuklar, gençler şu anda e, önlerinde bir konulmuş hedefe ulaşabilmek için çaba sarf ediyorlar. Okullarda işte girecekleri SBS sınavları, girecekleri ÖSS, ÖYS artık ismi devamlı değişen o hangi sınav olursa olsun karşılarına çıkacak olan 50, 100, 200 e, sınav sorusuna Nasıl cevap vereceği ile alakalı stres ve sıkıntının başladığı günler şu günler. Ve işte karne notlarının yavaş yavaş şekillendiği günler, kendilerinin puanlandığı günler bu günler. Geçtiğimiz haftalarda gazetelere yansıyan haberleri mutlaka sizler de e, görmüşsünüzdür. İşte bir öğrencinin e, üniversiteye girebilmek için e, gittiği dershanedeki... Ücretini parasını ödeyemediği için dershanenin o aileyi anneyi mahkemeye vermesi dershane masraflarının katlanarak çoğalması çoğaldıktan sonra paranın ödenememesi ödenememesi sonucunda da annenin tutuklanması ve hapishaneye konulması veya tutuk evine konulmasının neticesinde buna katlanamayan dayanamayan dershane öğrencisi de annesinin yakalanmasına hapse girmesine dayanamayan dershane öğrencisinde kendi yaşamına son vermesiyle ilgili haberleri mutlaka takip etmişsinizdir sizler de içleriniz burkularak. Aslında bu habere şu açıdan bakmakta fayda var veya bu olaya şu açıdan bakmakta fayda var. Çocuk evet gururuna yediremedi annesinin kendisine kendisi için dershane parasını ödeyememesinden dolayı tutuklanmasını ama... Burada önemli olan şey şu, çocuk demek ki gergin bir atmosferde bekliyordu yani. Hani son damla damlasa da taşsam diye sanki bekliyordu. Hani e, cinnet noktasına gelmiş sanki ve son darbe de böylelikle vurulmuş gibi. Evet maalesef günümüzdeki çocuklar, öğrenciler, Not heyecanıyla veya anne babalarının kendilerinden beklentileriyle gergin bir şekilde e, son damlalarını bekler gibi görüyorum ben öğrencilerle karşılaştığımda. Anne babaların çocuklarından beklentilerini dile getirirken çocuklar alacakları karnenin zayıf olması durumunda zayıflarına üzülmüyorlar başlarına gelecek hadiseye üzülüyorlar aslında. O karneyi eve götürürken, o karneyi okuyan anne babalarının suratlarının alacağı şekil veya uğratılacağı e, duygusal zararları aslında hayal ettikleri için çocuklar e, sıkıntı yaşıyorlar. Yahut da çocuklar üniversiteyi kazanamadıkları için değil, bir ömür boyunca belki de üniversite, üniversite, üniversite sen şu bölüme gireceksin diye çocuğu, neredeyse ipe asıp evin tavanına bağladıktan sonra son nefesini verişini böyle canlı canlı çocuklarını hissedemeyen ve o çocuklarının tavanda asılmış haliyle e, hiç haberdar dahi olmadan evin içerisinde günlük işlerini yapan anne babaların belki de kulakları çınlaması lazım. Çocuklardaki beklentiler çocuğun tavana asılmış halidir. Çocuk Beklentisiz bir anne babanın elindeyse anca şekillenir, güzelleşir ve verim elde edilir belki de o çocuktan. Eğer beklentisiz bir anne babanın yanındaysa çocuk mutlu olabilir. Ama maalesef günümüzde anne babalar çocuklarından beklentileri ne kadar üst seviyeye çıkartırlar ise ve ne kadar üst seviyeye çıkartılmış olan çocuklar da o beklentilere cevap verebilir ise anne babalarının beklentilerine Anne babalar o kadar haz alıyorlar çocuklarından. Tavanı yükseltip yükseklere asmak çocukları. Daha da yükseltip daha da yükseklere asmak. Üniversiteyi kazanmak yetmez. Üniversitede en iyi bölümü kazanmak. En iyi bölümü kazanmak yetmez. Burslu kazanmak. Burslu kazanmak yetmez. Üniversiteden de dereceyle mezun olmak. Dereceyle mezun ol... Yahu nereye çıkartıyorsun çocuğunun asma ipini? Bu beklentilerini nereye kadar götürüyorsun? Gazetelerdeki haberleri hiç mi okumuyorsun? Evet çocuğun belki de güzel bir üniversiteye girebilmek için kendini var gücüyle senin beklentilerini karşılayabilmek için çırpınır durur belki. Üniversiteyi belki en güzel şekilde kazanır e, özel üniversiteyi burslu olarak okur. Hatta gözlerin yaşarır neredeyse üniversiteden de yine takdir ve teşekkürlerle mezun olur. Ve hatta çok güzel de bir iş bulur. Ama bu değildir ki bir yokla acaba çocuğunun içerisini mutlu mu? Mutlu mu? Yoksa bardağın taşmasının son dakikalarını mı yaşıyor çocuk acaba? Yine önceki gün gazetelere yansıyan bir haber vardı. İşte mezun olmuş bir hekimin kendi hayatına son vermesini gazetelerde için burkularak okudum. Gazetedeki e, mezun olmuş, hekimlik mesleğini yapıyor ve e, belli dereceleri elde etmiş. Ama e, kendi arabasına biniyor ve arabasının gazına basarak e, denize kendisini atıyor. Son noktayı, son taşkınlığı yapan e, şeye bakıyoruz bu haberin içerisinde. İşte bağlı bulunduğu aynı e, kurumun içerisindeki bir başka kişinin kendi... E, bu hekimin yurt dışına gitmesine engel olduğu ile ilgili bir takım şeyler var. Yani hekim yurt dışına gidip orada tecrübe ve bilgilerini aktarmak istiyor. Bağlı bulunduğu e, işte kurumdaki e, kişi onu yurt dışına göndermiyor. Ve bu hekim bu doktor birden cinnet geçiriyor arabasına biniyor gaza basıyor kendisini. ...denizden aşağıya atıyor... ...gazetelerdeki haberlerden bahsediyorum... ...yani olayın iç yüzü belki farklı olabilir... ...yahut da gazeteler olayı farklı... ...lans etmiş olabilir... ...ama hikaye tanıdık bir hikaye... ...bardak dolmuş... ...son damlası bekleniyor... ...öte git... ...gözünün üstünde kaşın var dense... ...birden cinnet geçirecek neredeyse... ...beklentiye odaklanmış... ...beklentiler içerisinde bulunmuş... ...bir kişi ne kadar başarılı olursa olsun gerilmiş bir yay gibidir. O kişiden elde edeceğiniz verim, belki sizi gururlandırır, gözlerinizi yaşartır. Evet oğlum tıp fakültesini bitirdi. Beyaz önlüğün içerisine görmeye seni tahammül edemiyorum, dayanamıyorum, gözlerim yaşarıyor oğlum. Ama acaba çocuğunuzun ruh dünyası nasıl? Oraya getirebilmek için onu içeride gerdiğiniz, gerdiğiniz, gerdiğiniz ve kopacak gibi olan ve hatta hiç hissetmediğiniz, Germe ipiniz nasıl? Tavana astığınız o ip nasıl? Çocuk ancak beklentisiz bir anne babanın yanındaysa ancak o zaman filizlenir, şekillenir. Bizler zannediyoruz ki çocukların beklentilerini ne kadar çocuklardan beklentilerimizi ne kadar çok yükseltirsek onlara bir de bunun adını hedef koyma olarak yanlış hedef koyarak ve Sanki bunun da gerçekten ismi hedef koymaymış gibi yanlış hedef koyarak çocuğu bir takım yöntemlerle arka taraftan dürtükleyerek ön taraftan çekerek arkadaşlarıyla kıyas ederek işte e, başarılar karşısında aşırı derecede mükafatlandırmalar yaparak başarısızlıklar, derecesi, başarısızlıklar yaptığı kadar da sevgilerimizi keserek onu duygusal yoksunluğun içerisine ite ite ite daha sonra elde ettireceğimiz o başarıyı yakalattırdığımızda çocuğa zannediyoruz ki evet şimdi oldu işte. Hayır bence olmadı. Bakın bilmiyorum bugünkü gazeteleri okumadım ama yarınki gazetelere bakın, ertesi günkü gazetelere bakın. Yine bilmem kaçıncı kattan aşağıya atlayan bir genç haberi okuyabilirsiniz. Önceki gün yine böyle gencecik bir kızın, genç kızın ee, falanca kattan aşağıya kendini Filanca dersten dolayı zayıf aldığını anne babasına il, e, iletemeyeceği korkusuyla atladığının haberini okumuşsunuzdur sizde. Dersinden zayıf almış, oturduğu binanın en üst katından kendini aşağıya doğru atıyor. Aldığı zayıfı anne babasına bildiremeyeceği korkusuyla onların karşısında utanmamak için, mahcup düşmemek için. Ben şunu ısrarla söylemek istiyorum ki, İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde çocuklar bugünkü kadar ruh ızdırabı çektirilmedi anne babalar tarafından. Ve anne babaların yeteneksizlikleri içerisinde çocuklar bugünkü kadar perişan edilmedi. Ben bunu ölü ruhları teslim alma seramonisi diye tarif etmiştim bir başka programı hazırlarken. Çocukların önce duygu dünyası öldürülerek onların içerisindeki, kendi kişilikleri öldürerek, öldürülerek arkasından da o kişilikler yerine çocuktaki beklentileri çocuğun içerisine koyarak sunileştirilmiş bir çocukla övünmeyi anne babalar bir sanat haline getirmişler. Maalesef günümüzde çocuklardan beklentiler çıtası o kadar yüksek ki anne baba o çıtayı yükselttikçe yükselmiş olan o binanın üstünden çocuğun aşağıya düştüğünde canından olacağının farkında değil maalesef. Çocuklarının başarılarıyla haz alınması ve çocuklarının istemediği bir başarıya doğru çocukları itelemeye zor zorlamak bir çocuk istimalidir Çocuk tıp fakültesinin ismini duyduğunda neredeyse bunalım geçiriyor ama anne baba oturmuş çocuklarına tıp fakültesinin faydalarını falanlarını filanlarını ve seni beyaz önlükler içerisinde görmenin sevincini ve heyecanından bahsediyor. Bu bir çocuk su istimalidir. Çocuk ancak hangi mesleği içerisinde, hangi mesleğin içerisinde kendini mutlu hissedecek ise o mesleğe doğru yönlendirilmelidir. Ama maalesef bizler çocukları daha çocukluk evrelerinden itibaren onların ruhlarını tam anlayamadığımızdan dolayı. Çocukların ruhunu bozduğumuzu da fark ettiğimizden dolayı bir süre sonra diyoruz ki bu çocuktan ne adam olur ne şey olur. Bu çocuktan hiçbir başarı da olmaz vesaire de olmaz. Niye çocuğu hissettik biz? Neden dolayı hissettik? O yıprattığımız çocuğun bir adam olamayacağını şu anda keşfediyoruz. E o zaman ne yapalım biz kendimiz yönlendirelim bari. Yoksa bu kızı bırakırsak eğer ya davulcuya gider ya zurnacıya gider. Misalinde olduğu gibi. Yahut da işte bu olanı biz serbest bırakırsak gider hiç beklenmedik hatta okulu bile okumaz bu çocuk. Niye okumazsın? Bir insan neden okul okumak istemez ki? Bir insan neden başarılı olmak istemez ki? Bir insan neden öğrenmek istemez ki? Bir insan neden güzel bir mesleğe sahip olmak istemez ki? Ama çocuklar kendi başına bırakılmıyor ki. Her çocuğun içerisini şöyle gözlemlediğimizde cımbızla anne babanın ruhunu çıkartmak mümkün. Cimbızla toparlayabilmemiz mümkün. Anne babalar çocukların ruhuna o kadar abanmış durumdalar ki çocuklar kendi dünyasını yaşamakta zorluk çekiyorlar. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi maalesef anne babalar tarafından o kadar çok engelleniyor ki bir süre sonra kişiliği bozulmuş olan çocuk anne baba tarafından fark ediliyor. Bu çocuk böyle zaten. İşte yalancı bu çocuk bu çocuktan adam olmaz ki zaten. Olur evet doğru bu çocuk doğduğunda öyle doğdu değil mi? Yalancı olarak doğdu değil mi? Hatırlayın bakalım bir. Çocuklar agresif diyen ne babalar şikayet ediyorlar. Bizim çocuk hocam çok sinirli sağa çarpıyor sola çarpıyor elindekini kaldırıyor atıyor. Doğduğundan itibaren acaba çocuk davranış bozukluğuyla doğdu? Şu anda şikayet ettiğimiz birçok konuya bir bakalım. Pedagoji şöyle diyor. Hiçbir çocuk yoktur ki... Doğduğunda davranış bozukluğuyla dünyaya gelmesin. Hiçbir çocuk yoktur ki doğuşta davranış bozukluğu sahibi olmasın. Hayır hiçbir çocuk öyle bir şey değil. Doğduğunda tertemiz pırıl pırıldı. Ne agresifliği bilir, ne hırçınlığı bilir, ne yalanı bilir, ne üçkağıdı bilir, ne insanları dolandırmayı bilirdi. Ama işte o çocuğu en yakınındakiler o vaziyete getirip ondan sonra da getirdikleri çocuktan şikayetçi olunuyor. Maalesef anne babalar kendi duygularını tatmin edebilmek için anne babalar e, çocuklarını yetiştirmek adına sergiledikleri garip tutumlarla bir hilkat garibesi ortaya çıkartıyorlar. Çocukların ruhunu daha sonra o bozulmuş olan ruhtan dolayı da şikayet ediyorlar. Evet ben mesajlara geçmek istiyorum konu hakkındaki mesajlara geçmek istiyorum. Eee. İngiltere'den yazan bir dinleyicimiz var. O dinleyicimizin mesajını cevaplandırmak istiyorum. Daha önce de, de söylediğim gibi yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz özellikle ben e, mesajlarını cevaplandırmaya çalışıyorum ki... ...o mesajlar aslında bizlere de birer örnek olsun. Bizler aslında hedef nokta olarak batılı yaşam tarzını yahut da batılı çocuk yetiştirme tarzını kendimize hedef koyarken... Kendi kültürel değerlerimizle eğer bir süzgeçten geçirmez isek o takdirde karşımıza garip tutumlu insanlar çocuklar çıkıyor. Onu da görebilmek adına ben o yüzden de hem de birazcık da yurt dışında uzunca süre kalmış olmamdan dolayı onların dertlerini de çok iyi bildiğimden dolayı yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizin mesajlarına birazcık daha önem vermeye çalışıyorum. Dinleyicimiz şöyle yazmış. Selamun aleyküm Adem Bey. Ben İngiltere'den mail atıyorum. Annem Burç Efemin ve sizin daimi dinleyicisi Türkiye'den nesiyim. Biz de netten olduğu kadar takip etmeye çalışıyoruz. Ben İngiltere'ye 2009 Ekim'de geldim. Burada hem dil kursuna gidiyorum hem de burada Türklerin açmış olduğu kültür merkezine bağlı hafta sonu okulunda din kültürü derslerine ve ana sınıfın derslerine giriyorum. Yaş grupları olarak esas ilgilendiğim öğrenciler 12-16 yaş grubu diyebiliriz. Bu öğrenciler burada doğmuş büyümüş Türkler. Benim bu öğrencilerle sıkıntılarım var. Aslında genel anlamda herkesin buradaki çocuklarla sıkıntıları var ama ben nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilemiyorum. Bana tavsiye edilen söylenen şeyler de içime sinmiyor. Annemle bu konuları konuşuyoruz ve size mail atmamı söyledi. Ben de sizin tecrübenizden faydalanmak istiyorum. Ben buraya gelmeden önce İstanbul'daydım. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Ee, 3-4 yıl lise öğrencileriyle beraber kaldım. Buradaki 10 öğrenciyle zorlandığım kadar hiçbir zaman zorlandığımı hatırlamıyorum. Her tarafın kendisine göre zorlukları var fakat Avrupa'daki çocuklar çok farklı. İlk olarak burada İngiliz okuna gidiyorlar ve okullarda aşırı derecede özgüven veriliyor çocuklara. Çocuklar bu özgüveni nasıl doğru şekilde kullanacaklarını bilmiyorlar. Demiş dinleyicimiz bir reklam arası vermek zorunda olduğumuzu teknik yönetmenimiz ifade etti. Mesajın geri kalan kısmını da reklamlardan sonra devam edelim. Bu şefendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. <gülüyor> Bu şefendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Evet reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz İngiltere'den yazan bir dinleyicimizin mesajını okurken yarım kaldı e, reklamlara girmek zorunda olduk ve e, devam edelim mesaja mesajda şöyle diyordu dinleyicimiz İngiltere'den yazıyor İngiltere'de 12-16 yaş grubundaki kız öğrencilerle ilgilenmek zorunda ilgilendiğini söylüyor. Ve o öğrencilerin aşırı özgüven İngiliz okullarından aldığı aşırı özgüvenle karşı karşıya olduğunu ve bu öğrencilerle bir türlü baş edemediğini e, söylüyor ve mesajını şöyle devam ediyordu. Her tarafın kendisine göre zorlukları var fakat Avrupa'daki çocuklar çok farklı. İlk olarak burada İngiliz okuluna gidiyorlar ve okullarda aşırı derecede özgüven veriliyor çocuklara. Çocuklar bu özgüveni nasıl doğru şekilde kullanacaklarını bilmiyorlar çünkü aile bunun dengesini sağlayamıyor ki buradaki Türklerin %95'i işçi ve değişik e, meslek sahibi ve en fazla ilkokul mezunu bunu küçümsemek niyetiyle değil çocuklarına bir şey, bir şey veremedikleri için çocuklarını tamamen okula emanet ettiklerinden daha sonra da bize getirip bizden her şeyi beklediklerinden dolayı söylüyorum. Çocuklar o kadar şımarık, o kadar kendini bilmiş, o kadar kendini beğenmiş, saygısız davranıyorlar ve konuşuyorlar ki nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum. Ben kendim de eğitim fakültesi mezunuyum ve bu sene mezun oldum. Daha birçok konuda tecrübesizim ama üniversitede hem öğrencilere karşı e, anlayışlı, sürekli bağırmak yerine farklı yöntemler denemem. Bunlar konuşuldu. Tabii ki üniversitede verilenlerle gerçek hayattakiler uygulanması zor ama ben burada öğrencilere sürekli bağırmak durumunda kalıyorum. Özellikle 14-16 yaş grubundaki kız öğrencilerle birlikte oturup bir şeyler yapmak istesek sürekli kızları uyarmak, sesimi yükseltmek durumunda kalıyorum. Kızların beni dinlemesinin yanında en büyük sıkıntılardan biri birbirlerini dinlememeleri. Bunda içinde bulundukları yaştan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama benim sürekli kızlara sesimi yükseltmem, yeri geldiğinde bağırmaktan ben de çok rahatsız oluyorum, kendimi çok kötü hissediyorum. Karakter olarak da bağırmaya müsait bir e, insan değilim ama her şekilde ya olmazsam, otoriterlerini sağlayamazsam ve kızları çığırından çıkartır davranışlarda bulunursam diye endişe ediyorum. Tabiri caizse üstümüze çıkıyorlar ve veliler de disiplin istiyor. Bunu da karmaşık, burada karmaşık durumdayız. Bir yandan bağırmak, bir yandan bir şeyleri sevdirmek, o sevgiyi tutturmak çok zor oluyor. Ve kendimi hiçbir şey yapamıyormuş gibi hissediyorum. Dediğim gibi kendimi hep suçlu hissediyorum. Farklı neler yapabiliriz, sizin burada yetişen Türk çocuklar için düşündükleriniz neler, tecrübelerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum demiş dinleyicimiz. Evet, film benim gözümün önünde şu anda seyredebiliyorum. 12-16 yaş grubu öğrencilerin Türkiye'den gelmiş e, bir öğretmen hanımın, genç bir öğretmenin karşısındaki tavır ve davranışlarını şu anda karşımda sanki filmde seyreder gibi izleyebiliyorum. Evet, Avrupa'da yetişen çocukların geneldeki problemi okullarda aldıkları aşırı özgüven duygusu, kendilerine güven, kendilerini beğenmişlik ve Kendilerini toplum içerisinde çok rahatlıkla ve istediği şekilde ve aklından geçtiği kadar ve kimseyi hesaba, e, kimseyi hesaba katmadan, karşımdaki ne düşünür diye düşünmeden kendilerini ortaya koymaları. Gülmeleri evet farklı, haykıra haykıra gülebilirler, oturmaları evet farklı, ayaklarını birdenbire koltuğun üstüne doğru uzatabilirler Şakaları farklı genç kızların birbirlerini erkek gibi şaka yapıp yumruğu birden geçirip yere düşürebilirler. Ve kendilerini ifade etmekte Türk kültüründen birazcık da farklı bir şekilde kendilerini hissettirebilirler. Ve böylesi bir grubun karşısında da eğer bir genç sesi de yükselmekten endişe edilen ve e, yüzü de kızaran mahcup bir öğretmen karşı karşıya gelirse bu öğrenciler o öğretmeni yer bitirir. Şimdi oradaki gençler, Avrupa'daki gençlerin en büyük problemleri aslında güven duygusundaki zafiyettir. Çünkü onlar daha ilk okul çağlarında okula gittiklerinden itibaren bir yabancı duyguyla, yabancılık hissiyle sınıfın içerisine sıraların üstüne sıralara oturuyorlar. Sınıfın içerisine girdiklerinde Herkes e, örneğin İngiliz ama bir tek e, bizim Ayşe var orada kenarda bir yerde oturmuş. 5 yaşındaki Ayşe anaokuluna gidiyor ve bir ezilmişlik psikolojisiyle çocuk artık 5, 6, 7, 9, 10, 15 yaşlarına doğru gidiyor. Ve çocuk kendisini ifade edebildiği en yakın yer kendisi gibi Türklerin arasında bulunduğu yer. Ama okulda da aldığı aşırı özgüvenle orada da kendisini tam dengeleyemiyor. Evet doğru. Anneler orada çocuklarıyla çok ilgilenemiyorlar. Babalar da çok ilgilenemiyorlar. Ve şu anda orada açılan e, değişik kurslar, e, eğitim merkezlerinden de şu anda medet umar vaziyetteler. Aman şu kızı al da bir adam et. Ya da aman şu oğlanı al da bir adam et. Ancak işte iş o kadar da kolay değil. 20 tane, 12 tane, 15 tane Böylesi genç kızın karşısına bir tane aynı düşüncede masum bir genç kızı koymuş olmak o genç kızın öğretmenin onlar tarafından yenilmesi parçalanması anlamına gelir. Öyleyse ne yapılması lazım o takdirde on tane kişiye bir tane öğretmen değil hayır iki kişiye bir öğretmen üç kişiye bir öğretmen düşmesi lazım. Hatta eğer o da becerilemiyorsa birebir eğiticilik olması lazım. Hocam o kadar öğretmenimiz yok o zaman o kadar kızı da bir araya getirmenize mana yok. Bire bir olması lazım çocukların içerisinde kaybettiği güven duygusunun yerine gelebilmesi için ancak o masum genç öğretmenin o hırçın genç kızla karşılaşması başkasından da cesaret almaması için bire bir oturup konuşması sohbet etmesi bire bir dersleriyle ilgilenmesi gerekir. Yoksa on kişinin karşısına bir kişiyi koymuş olmak, karşı taraftakinin kültür ve anlayış seviyesi farklı, e bu genç kızınki farklı, oturur ağlar tabii. Sesimi yükseltmek istemiyorum ama bağırmak zorunda kalıyorum. E bağır ne olur ki gülüyorlar bak bu sefer de sana. O takdirde o hani aslanların eline ceylan teslim etmek gibi olur ki, böylesi bir davranışta o öğretmeni yıpratır. Tavsiyem birebir ilgilenmek artı ikinci bir şeyde, İlk önce çocukların güven duygusunu kazanmak. Bir sonraki mesaja bakalım. Çocuğumu yeni yeni sizin sayenizde keşfediyorum Adem abi demiş bir dinleyicimiz. Allah razı olsun sizlerden. Mayıs ayında 4 yaşına girecek bir kızım var. 3-4 yaş sendromu diye bir sendrom var mıdır? Böyle bir geçiş dönemi varsa bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Hep kendi isteklerinin olmasını istiyor. Hep güzellikle söylediğim, e, söylememiz gerekiyor. Ben de zaman zaman suyuna gidemiyorum. Yediği yiyecekleri ya da herhangi çöp atacak olsa yere atıyor. İlk başta rica ediyorum ben onu alıp çöpe atmazsam kesinlikle alıp atmıyor. Ancak çok sinirlenirsem kızarsam alıp atıyor. Kızarsam diyorum üzülerek ama bunu her gün yaşıyoruz. Bu durum oyuncak kıyafetleri içinde geçerli nasıl davranmam gerekiyor? Evet. 3 yaş dönemindeki çocuklar minik ergenlik dönemi içerisindedirler. Bu dönemdeki çocuklarla öyle yüz göz olmaya böyle e, o dönemdeki çocuklarla çatışmaya gelmez. Onları yenemezsiniz. Bana bir tane anne gösteremezsiniz ki 3-3,5 yaşındaki minik ergeniyle baş edebilmiş olsun. Onu yenebilmiş olsun. Eğer bir anne diyorsa evet ben çocuğumu yendim ve onun hırçınlıklarını durdurdum o... Mini ergenlik döneminde çocuğumu sakin ve sessizce yerine oturtturmayı başardım diyorsa bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Çocuğumu ben iç duygularını dinamiklerini e, yedim bitirdim anlamına gelir. 3 yaş dönemi 3 buçuk yaş dönemi çocuklar için mini ergenlik dönemidir. Çocuklar o dönemde hayatı yeni yeni anne babalarını yeni yeni görmeye başlarlar etrafını yeni yeni tanımaya başlarlar. Aslında daha önceki programlarda da söylemeye çalışmıştım. Çocuklar üç yaşından sonra, dört yaşından sonra doğarlar. Ondan önce çocuklar normalde anneleriyle e, ve kendilerine sevgi veren en yakınlarıyla simbiyotik bir ilişki içerisindedir. Etrafı çok bilmezler onlar. Ama ne zamanki çocuklar üç yaşını geçti gözlerini sanki hayata yeni açmış gibi Artık etrafı tanımaya başlarlar ki onun için diyoruz ki 3 yaşından sonra çocuklar, 4 yaşından sonra çocuklar e, sosyalleşmesi lazım. Etrafında birileri daha olması lazım çocukların. Ki onun için de diyoruz ki 4 yaşına gelmiş olan bir çocuğun kardeşi olması lazım. 3 yaşındaki bir çocuğun kardeşi, 4 yaşındaki çocuğun kardeşi yoksa o çocuk anne babanın sırtında bir yük gibidir. Şimdi çocuk eline bir parça bir şey alır işte yiyecek alır, bunu kaldırır, atar. Çocuğun buradaki yapmak istediği şey, görmek istediği şey şu, bunu yere attığım zamanki annemin reaksiyonu nasıl olacak? Onun için atar çocuk çok defa. Eline bir parça bir şey alır, kaldırır, fırlatır. Sonra döner annesine bakar. Çocuk burada anne babanın tepkilerini kendi repertuarına yazmak üzere bir biliş sistemi geliştirdiği için bunları yapar. Yoksa e, çocuk e, ekmeği yere atmaktan, çikolataları yere sürmekten keyif ve haz aldığı için değil. Hayır. Hangi olaya anne babam hangi tepkiyi gösteriyor onu ölçebilmek için çocuk böylesi test bir mekanizmayı devreye sokar. Özellikle anne babaların dert konusu olan bir konu çocukların parmaklarını prizlerin içerisine sokma gayretidir. Yani nereden bulur? Yani gider koltuğun halkasına bir yerde bulur. O prizle uğraşır durur. Anne baba ne kadar yok dese de çocuk o prize doğru gider. Aslında bunun nedeni de şu. Bu ve buna benzer davranışların yani anne babayı of ya yeter dedirttiren davranışların nedeni şu. Çocuk örneğin duvarda bir şey gördü. Ona doğru yaklaştığında eğer anne ilk yaklaştığında çekil kenara. Dokun oraya der ise işte o sırada hapı yuttu. Neden? Çocuk o dokunma dediği şeyin ne olduğunu öğrenmek zorunda olduğunu kendine yazdı şimdi. Ve nereye dokunma kısmını öğrenmeye çalışır çocuk. Bir başka oturduğunuzda gider oraya direkt olarak prize doğru yaklaştığında gözü de sizdedir. Yapma dersiniz siz elini uzatır prize doğru yaklaştırır. Çekil kenara dersiniz, elini tutar kenara çekersiniz ama çocuk onu öğrenmek zorundadır. Neyi öğrenmek zorundadır? Siz neye tepki gösteriyorsunuz onu öğrenmek zorundadır. Elini parmağını öyle yapar ki sanki böyle sizi inat edermiş gibi getirir tam prizin orta deliğine parmağını sokmaya çalışır ve sizi cinnet geçittirir. Aslında bunlar çocuğun tepki gördüğü davranışlar karşısındaki hayatı öğrenme şeklidir. Çocuk hangi olaya nasıl tepki veriliyor ise onu öğrenecek ki ona göre kendisi de o tepkileri gösterecek neyin doğru neyin yanlış olduğunu çocuk anne babasına bakarak öğrenmeye çalışır. Dolayısıyla çocukların ilk yaptığı davranış eğer anne baba tarafından aşırı derecede tepkiyle karşılanmaz ise normal olarak bulunur ise hayati tehlikeye arz eden şeyler hariç o takdirde çocuk çocuk Kendisi için normal olan şeyleri çok da üstüne gitmez. Örneğin eline çikolatayı aldı diyelim ki yere attı çocuk. Siz o sırada vay ne yapıyorsun gel buraya dediniz çocuğu aldınız kucakladınız eline bir iki tane vurdunuz. Çocuk bir dahaki sefere bunu tekrardan yapmak üzere kendisinde bir şartlanma oluşur. Bu seferde ama ekmeği atmaz elmayı atar. Elindeki başka bir şey atar. Yani neyi öğrenmeye çalışıyor şimdi çocuk acaba annemin kızdığı şey elimdeki ekmeği yere atmam mı bir şey atmam mı bunun halıya düşmesi mi neye kızdı şu anda annem dolayısıyla bir de elmayı atar arkasından başka bir şey atar ta ki neyi yanlış yaptığını veya neyin tepki oluştuğunu öğreninceye kadar elindeki şeyleri atar da atar atar da atar atar Siz de dersiniz ki ya bıktım artık atma dersiniz. Ama çocuk yine atmaya devam eder. Burada sizin tepki gösterdiğiniz şey ile çocuk kendi davranışı arasında bir benzerlik, bir bağlantı kuruncaya kadar bu devam eder gider. Dolayısıyla çocukların ilk davranışlarında mutlak suretle tepkisellikle değil, hayır çocuğu birazcık daha sakinleştirici bir e, halde çocuğa yaklaşmak lazımdır. Bir başka bir şey daha var, atmaktan madem ki. Fırlatmaktan madem ki söz açıldı. Örneğin çocuk eline bir şey alsa ve anne birdenbire atma onu dese çocuk elindekini kaldırır atar. Çünkü çocuk ani müdahalelere karşı refleks davranışı doğuştan itibaren geliştirmiştir. Çocuğun üstünü aniden giderseniz çocuk o yapma dediğiniz şeyi anında yapabilir. Çocuk balkonun kenarına geldi... Allah göstermesin aman dediğiniz çocuk hemen kendisini aşağıya verir. Yani çocuk tepki gösterilen davranışın ne davranış olduğunu ve anne babasından tepki görmemek için e, istediği o davranışı bir an önce yapmak ister. Eğer eline bir taş aldı yahut da işte telefonu aldı atma sakın dediniz çocuğun üstüne birden koştunuz çocuk elindekini alır atar. Hayır. Burada yapılması gerekli olan şey çocuğa uzaktan elle müdahale yapmadan ani refleksle birdenbire yerimizden kalkmadan çocuğa elimizi uzatıp örneğin işte eğer atacaksa elindeki telefonu e, atma oğlum onu bana ver diyerek çocukla göz teması kurmak ve elinizi uzatıp böylece beklemek. Dikkat ederseniz böyle davrandığınızda çocuk da karşı tarafta sizi bekler. Yani ne istediğinizi anlamaya çalışır özellikle bu yaş grubunda. Elinizi uzatın hadi oğlum ver bana diye hiç dikkatinizi onun gözünden ayırmadan, düşüncelerinizi hiç ondan ayırmadan göz göze gelerek beklentinizi elinizi uzattığınız şeyin üzerine e, telefonu koyuncaya kadar beklemekte fayda var. Eğer çocuk bu durumda e, atar ise herhangi bir şeyi atar ise o takdirde aşırı tepkide göstermeyin. Çünkü gösterdiğiniz tepki çocuk için aslında kendini ifade etme tarzıdır. Yani çocuk eğer o zaman anne babayla iletişime geçme ihtiyacı hisseder ise eline telefonu alır fırlatır. Bu takdirde siz kızıyor olsanız dahi fark etmez çocuk ile iletişime geçtiniz. Diyelim siz yemek yapıyorsunuz mutfaktasınız veya değişik yerlerdesiniz çocuğunuzla ilginiz o sırada kopup çocuğunuzun ilgiye ihtiyacı var çocuk ama bir şeyi öğrendi geçen hafta neyi öğrendi eline telefonu alıp fırlatacağı sırada annesi birdenbire kendisiyle ilgileniyor negatif ilgileniyor pozitif ilgileniyor fark etmez o takdirde çocuk gider o telefonu alır fırlatır atar çünkü biraz sonra biliyor ki anne yemekten ayrılacak kendi yanına gelecek. İşte çocukların ilk tepkiselliği eğer iyi ayarlanırlar ise o takdirde çocuklar tepkilerini en aza doğru indirirler. Bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. SMS'leri burada son 5 dakikamız var. SMS'leri okumaya çalışayım. Eğer SMS göndermek isterseniz yarınki programda da yine SMS'lerle de sorularınızı cevaplandırmaya çalışalım. SMS'leri şöyle gönderiyorsunuz cep telefonunuzun hanesine girip önce bir burç yazıyor sonra boşluk bıraktıktan sonra sorunuzu yazıyor ve 3077'ye gönderiyorsunuz. Şimdi dinleyicimiz şunu yazmış oğlum 17 yaşında derslerine önem vermiyor çok TV ve bilgisayarla vakit geçiriyor nelere ilgi ve yeteneği var, nasıl öğrenebilirim diye e, sormuş dinleyicimiz. Çok çok geniş bir konu, yani şunun gibi çocuğumu nasıl yetiştirebilirim? İşte biz burada adım adım ve santim santim çocuğun e, bu davranışlarını anlatmaya çalışıyoruz. Çok geniş bir konu ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Yani e, 17 yaşında bir çocuk eğer internet ve televizyon bağımlısıysa, bu şu anlama geliyor çocuk anne babasından kopmuş kopma eğiliminde anne babasından yeterince kendi duygularına karşılık gelen duyguları alamıyor olma ihtimalini beraberinde getirir ve bundan dolayı çocuk kendi kafesine girer kafesi neresi internet yahut da televizyon burada anne babanın yapacağı şey şu eğer yoksa bu ailenin içerisinde mutlak suretle Aile toplantılarını başlatmış olmak. Yahu ben bilmiyorum aslında bu aile toplantılarının önemini nasıl anlatsam bilemiyorum. Bunu yapan aileler geriye dönüşte şunu söylediklerinde olay benim için daha da netleşiyor. Hocam bir sihirli değnek miymiş neymiş bu aile toplantıları? Aile toplantılarını yaptığım sırada yaptığımız sırada ailemizin problemlerini net bir şekilde görebildik. Halının artına e, attığımız ıvır zıvırlarımızla şu anda yüzleşiyor ama yüzleştikçe de çocuklarımızın çocuklarımızı kazandığımızı görüyoruz. 17 yaşında bir delikanlı bir evde var ama baba o ailenin aile toplantılarında idareci olarak görünmüyor. Anne işte toplantılarda yok ailede toplantı diye bir şey yok. Evin içerisinde bir tek asan ve kesen var o da baba yahut da anne. Evin içerisinde bir tek idare edilen var, baskıyla, zorlamayla yahut da başka yöntemlerle o da çocuk. Öylesi bir çocuk tabii ki kendisini kulübecinin içerisine, kendi dünyasını, sanal dünyasının içerisine atar, o da bilgisayar. Günümüzde bilgisayarlar anne babadan çok daha cazip, çok daha keyif verici. Bir kendi halinize bir bakın Allah rızası için. Çocuğunuza keyif verebiliyor musunuz, haz verebiliyor musunuz, mutlu edebiliyor musunuz? Anne babalara şunu söylüyorum ama nasıl söyleyeceğimi ben de artık karıştırdım. Yahu kendinizi sevdirin çocuklarınıza. Anne babaların derdiney ben anlamadım gerçekten anlayamıyorum da kendilerini sevdirmemek için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Halbuki anne babalar kendilerini sevdirebilmek için var güçleriyle çocuklarına yaklaşmaları lazım ki o çocuklar ergenlik döneminde veya yetişkinlik dönemlerinde kopmasın sizden. Muhtaç olacaksınız, yaşlılığınızdan dolayı ve bakıma ihtiyacı olduğunuzdan dolayı değil. Sevgiye ihtiyaç duyacaksınız, evlat sevgisini arayacaksınız ama içerisine ne kadar verebildiyseniz ancak o kadarını alacaksınız, o da sizin dudaklarınıza daha yetmeyecek, o susuzluğunuzu gidermeyecek. Çocuğu terbiye edeceğim diye hoplayan zıplayan çocuğun kafasında bir cellat gibi eğer dolaştıysanız, evin düzeni bozulmasın diye çocuğu yaka paça içeri attıysanız, yarım saat bir saat telefonla konuşuyor ve çocuğunuz etrafta dönüp dolaşıp duruyor onu göremiyorsanız, anne diye etrafınızda koşan çocuğu eğer anne sözüne karşılık veremiyorsanız, oğlum diye bir gün hitap edeceksiniz ama o da sizin telefonlarınıza cevap vermeyecek. Of anne ya her bayramda size mi gelinir? Bak ben de tatile gideceğim benim de kendi hayatım var sözlerini duyduğunuzda, ...gözlerinizden üfül üfül böyle damlalar damlamaya başlayacaktır. Ne var ki bu akibeti yaşayan yüzlerce, binlerce, on binlerce aileler gözünüzün önündeyken... ...hala neden çocuğunuza kendinizi sevdirmiyorsunuz? Görmüyor, duymuyor musunuz acaba? Anne babalar kendilerini çocuklarına sevdirsinler. Çünkü çocuklar otomatik olarak anne babalarını sevmezler. Anne baba ne kadar kendilerini sevdirmiş ise... O kadar severler. Bir dinleyicimizin mesajına daha son e, SMS'ine bakalım. Ondan sonra yayınımız bitecek. 12 yaşındaki kızımın yazın örtülmesini istiyorum. Nasıl bir yol takip edeyim? Çok geniş bir konu. Ön hazırlıkları mutlaka yapılması lazım idi. Ki arşivimizde dinleyicimiz eğer e, e, takip edebilirse arşivimizde kız çocuklarının kapanmasıyla alakalı hangi yöntemlerin uygulandığını, uygulanması lazım geldiğini tarif etmiştik ama 12 yaşına gelmiş bir genç kız annesi eğer kapanmasını istiyor ise çocuk tepki gösteriyor ise o takdirde çok zorlamamak lazım çocuk hangi gruba kendisini ait hisseder ve rahat hisseder ve o gruptan haz almaya başlar ise o grubun davranışlarını benimser pedagojideki prensiptir bu o takdirde siz çocuğunuzu çok zorlamak yerine işte kapanmış veya nasıl olması gerektiğini istiyorsanız çocuklarınızın öylesi gruplar ile tanıştırın. Öylesi arkadaşlıklar edinmesine fırsatlar verin çocuğunuzun ki çocuk da o tanıştığı kişilerin davranışlarını kendi davranışı olarak görsün. Şimdi 12 yaşındaki bir genç kızın kapanmasını istiyorsunuz ama kızın okuldaki arkadaşları mahalledeki arkadaşları açık. E şimdi zor olmaz mı? Tabii ki zor olur o takdirde çocuğun yeni bir arkadaş grubu oluşması lazım ki işte değişik sohbetlerdir vesairelerdir orada kendisine yabancı çekme, yabancılık çekmeyecek onların da kapalı olduğu kendisini kabullenecek birileri olması lazım ki çocuk oradan aldığı cesaretle kendisinde de yavaş yavaş kapanmak ya da kapanmamak hissini oluştursun ama asla yapmamanız gerekli olan bir şeyi söyleyeyim sakın ola ki baskı kurmayın. Çocuğunuzun kapandığını zannetseniz de ruhu açıktır. Ruhunda o fenalıkları eğer ruhunda bir takım şeyleri barındıran çocuk ise sizin başınıza yarın sıkıntıları, hiç beklemediğiniz sıkıntıları oluşturur. Efendim bugünkü yayınımızda burada son vurdu. Yarın saat 11'de yine eğer Burç Efendi radyolarınızın başında olursanız bizler sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Efendim hoşçakalın. <Gülüyor>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 Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Buç Efendi.